Beyefendilere yol verin. Elm ter فَأَغْوِي مِنَ مَا رَزَقْنَاهُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً Zengunim ma الله أنزل من السماء وَقَدْ أَنَّ الراس <سؤال> خونت العلم Evet. Uh... Kardeşlerimiz Kutbul Akrab Rasul Vasıli Rahmetullahi Aleyh Mehmet Zahid Kotku İbrahim El Dursevi Hazretlerinin irtihalinin ve ahirete intikallerinin 13. seneyi devriyesi münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Rahmetullahi Aleyh Hoca Efendimizin ruhaniyetinden tepeyüze vesile olması dileğiyle muhterem büyüğümüz hocamız Ali Ulvi Kurucu Beyefendiden hatıralarını içerir bir konuşma arz ediyoruz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للإستقيم والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين İnsan, iki türlü şahıs hakkında konuşmakta zorluk çeker. İki şahıs hakkında yazı yazmakta konuşmakta zorluk çeker. Birisinde ne yazsam acaba Yahudi zorluk çeker. İkincisinde hangi faziletlerini, hangi meziyetlerini ansam diye hayretler içinde kalır. rahmetle anmak için, ruh ve ruhaniyetinden kayıt almak için mübarek camisine, dergahına, medresesine gelmiş olduğumuz bir insan ikinci sınıftan bir insan idi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah şefa'a kere nâil eylesin. Hazreti Ebu Zekir Efendimiz halife olunca Hazreti Ömer Medine'ye mahkeme reisi tayin etmişlerdi. Ömer seni mahkeme reisi Medine Fabi'yi tayin ediyorum dediler. O günlerde mahkemeye bir zirp gelmiş. Hazreti Ömer demiş ki aziz kardeşim seni tanıyan iki şahit isterim. Müzekki senin hakkında hüsnü şehadette bulunan iki Müslüman isterim. Getirmiş İki Müslümanı. Bu kardeşimizi nasıl bilirsiniz? Buyurunca iyi biliriz efendim demişler. Tabi bir an içinde iyi biliriz demek Hz. Ömer'i kesmez. Müdettik insan. Dikkati insan. Şahsı hakkında Peygamberi Zişan'ın Aleyhisselatü Vesselam La nebiye vahdi لَوْ كَانَ بَعْدِ نَب۪ي لَكَانَ buyurulmuş bir insan Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerine buyuruyorlar ki benden sonra peygamber yok eğer peygamber gelmiş olsaydı Ömer peygamber olurdu Allah peygamberliğe namzet peygamberle adaydı insan bu insan mahkeme reisi düşünün onun adaletini hassasiyetini Dikkatini, uyanıklığını. Bu kardeşimizi nasıl bilirseniz iyi biliriz efendim. Deyince sorar Hazreti Ömer. Bu yolculuk yaptınız mı? Hayır. Komşuluk yaptınız mı? Hayır. Para muamelesi yaptınız mı? Hayır. Deyince seni bilen iki şahit getirir. Getirinler, yolculuk yaptınız mı? Yaptık. Komşuluk yaptınız mı? Yaptık. Para muamelesi yaptınız mı? Yaptık. O halde şehadetinizi kabul ederim. Ben Hoca Efendimiz'in beraber yolculuk yaptım. Komşuluk yaptım, para muamelesi yaptım. Hepsinde de örnek insan buldum. Buradan Peygamberi Zişan'ımızın büyük bir mucizesini insanlık için geçerli olan Kıyamete kadar da güneşler gibi farıllayacak olan bir mucizelerini sezdim. Peygamber Efendimiz diyor hadis i şeriflerine buyururlar ki, El-Ulema, Vereketin Enbiya. Alimler nedir? Alimler, peygamberlerin varisleridirler. Peygamber varisi insanlar. Buradan ulema-i kiram iki mana çıkarırlar dostlar, gençler. Bugünün gençleri, yarının büyük insanları, memleketin sahibi olacak olan gençler, size söylüyorum. Ülema iki mana arıyorlar bundan. El-ülema ve reshetü'l-enbiya, el ey alimler, dikkat edin, kendinize gelin, vazifenizi müdrik olun, sizler peygamber varisi şimdi, ikiniz dağlardan aradır sizin ümmet Muhammed, peygamberlerden beklenen vazifeyi bekler Hey Ey dini temsil kadrosu, kendinize gelin, insan olun. Sizler nesiniz biliyor musunuz? Verefetül Enbiya, peygamberlerin dağlardan alıp yüküne varissiniz sizler. Peygamberlerden beklenen vazife beklendik sizlerden peygamberimiz tanıyın evvela. Muhammed Mustafa kimdir? Sünneti nedir? Ne için gelmiştir? Neler yapmıştır? Ümmetinden neler bekliyor? Ey dini temsil kadrosu! Sizler peygamberlerin varisleri kimselersiniz. İkinci mana Ümmet-i Muhammed Alimlerimizin kadrini bilin. Onlar peygamber varisi kimselerdir. Allah! Evet. Muazzam, muhteşem, mualla bir ahen çıkıyor. alim vazifesini müdrik, ümmet Muhammed'de âlime karşı olan hürmet ve istiravını müdrik olacak. Hoca efendi, varisül ül enbiya bir, bir, bir, bir zat idi. Haç 15 sene, 20 seneye yakın bir müddet zarfında fakir hanemize gelirlerdi. Bir sene kütüphanemde kaldılar. Kendilerine o kütüphanem hakkında bir hatıram anlattım. Derlerdi, Hafız sen bu hatırayı söyledin. Bir cihetten seviniyorum. Bir cihetten de uykum gelmiyor. Uzanamıyorum yahu. Hatıram şöyle Hafız abi dediler. Hafız abi derdi fakire bu kadar yaş farkımıza, bu kadar meziyet, fazilet farkımıza rağmen o şehr, ben aciz, nasi tembel bir mirim. Buna rağmen fakire Medine'liyim diye, Resulullah'ın komşusuyum diye hafıza bir derdi. bir, ben talebeler, arkadaşlar, kardeşlerim rahat etsinler diye yukarıya çıkmadım. Aşağıda kalsam, sizin şu kütüphanede kalsam mani var efendim şeref duyarım. Bu kütüphanenin bir hatırası var dedin. Geçen senelerin birinde şu kanepede kanepede Peygamber Efendimiz'i yakır buldum dedim. Peygamberi i Zişan <gülüyor> Hazreti Osman nöbet bekliyor başımlar. Hazret Osman nöbet bekliyor. Ben de kapıdan bakıyorum, giremiyorum. Yukarıda hafif bir takırtı oldu. Peygamber Efendimiz derhal uyandılar. Uyanmasıyla Hazret Osman'ın bir çırpınması var. Ya Resulullah, rahatsız mı oldunuz? Rahat edemedin mi seni sizi diye Peygamber Efendimiz o mübarek gül bahçesi gibi Mehtap gibi, azizeler gibi, nurlar içinde parıldayan mübarek simasıyla gülümseyerek çok rahatmışım Osman'ı buyurdular. Hoca efendimize, efendim bu kütüphanenin böyle bir hatırası var. Burada daha rahat dersiniz dediğimde, Hafız abi, bu hatıra bana bir sevindiriyor, bir üzüyor. Uyuyamıyorum, yatamıyorum Peygamber yatmış burada değil. Edebe bakın beyler. Terbiyeye bakın. Peygamberimiz bu kütüphanede bu kanepeye uzanmış. Ben burada nasıl yat yat yat sarın diye. Allah şefaatinin aile eylesin. inşallah Efendim birkaç defa hafız abi amcanız çok sevilmiş bir insan amcanız hakkında bazı hatıralar anlatsanız da ibret alsak olmaz mı muasır ulemanın muasır günümüzde yaşayan ulemanın hal ve hatıralarından çok istifade etmek isterim onlar ne yapmışsa ben de onları yapmak isterim buyurdu Allah Allah dedim ki efendim amcam İnsan yetiştirme aşık bir insandı. Ne güzel. Hafız abi bugün yapılacak iş budur. İnsana yatırım yapmak lazım. Abi abi. İnsana yatırım yapmak lazım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki dedi Hocam Bir bahçıvan fidan hazırlasa, dikecek olsa Toprağını hazırlamış, çukurunu kazmış Fidanı hazırlamış bir zat gelse dese ki amca haberdar oldum yarın kıyamet kopacakmış. <gülüyor> Kıyametin yarın kopacağını işittikten sonra bu bahçıvan hala fidanı eksin mi etmesin mi peygamberim eksin eksin. eksin. eksin yeşil kaldıkça onun defter-i amaline yazılır buyuruyor. Bir ağaç yarına kalmayacaksa hafıza bir insan nasıl kalır yarına? Efendim amcam talebe yetiştirmeye çok gayreti verdi. amcamı şu sözü meş, meş, meşhur dedim. Demiş ki amcam, bir talebenin yetişmesi uğrunda bin münafığın kahrını çekerim Bunu söyledi ağlamaya başladı Hoca Efendi. Bu ihlas, bu tarahat, bu fedakarlık lazım insan yetiştirmek için. Ve amcam şu de okumuş. Yar için ay yara minnet ettiğim ay bileme. Yar için ay yara minnet ettiyim ay bileme. Bağban bir gül için din harecin hizmetkar olur. Benim bir dostum var, bir sevgilim var, bir gayem var, dava var. O dava orunda bin munafıkın kahrını çekerim. Ben bir bahçıvan'a benzerim. Bahçıvan bir gül yetiştirmek için bin dike'nin kahrını çeker. Eli kanlar içinde kalır. Bahçevana sorduğunuz amca nedir bu hal? Evladım ben gül yetiştiriyorum. Gül bu mübarek. Gül diken ağacında meydana geliyor yetişiyor. Binaenaleyk bir gül yetiştirmek için bin dikenin kahrını çekermiş. Allah şefaati eylesin. Bir gün A Arafat'tayız dua ediyorlar takirebilirler ki Ahadudu ah, ah, abi bir duada sen et. Dedim ki efendim bundan 35-40 sene evvel Medine-i Münevvere'de Tunuslu bir derviş beşir var idi. Muhterem Müncezit İlallah meczuptan başka Müncezit Allah'a çekilmiş Allah kendini nezdibarisine çekmiş, ilahi tarafı galip olan bir zat var idi. Arapça kasideler okur idi. Kasideler arasında bir beyti tekrar eder idi. O deyip şuydu. <Gülüyor> <Gülüyor> idi: fa'lena ya seyyidi fi mahşerin. Fel ca'l cebrailu fel evsabihi. Habibin Muhammed Mustafa. Allah beni benden daha iyi bilir. Ben de kendi neslimi bilirim. Ben senin şefaatine layık bir kimse değilim. Fakat komşunum. Hazreti Cebrail senden dinliyoruz ya Resulallah. Buyuruyorsun ki ma zâl Cibril yusili bil car hatta zanentu annehu seyyu Cebrail gelir gider gelir gider aman ya Muhammed Mustafa. Ya Nebiyyallah komşu hakkını ashabına tavsiye edip aman komşu, aman komşu, aman komşu şıklaşır bunu kastederek Peygamber Efendimiz de diyor ki işfalenâ yâ seyyidî fi mahşer mahşerle ve şefaatini niyaz ederim, bana şefaat et beni unutma felcav cebrailu kad ev Her ne kadar şeyin şefaatine layık değilim ama komşun bulmuyorum ya Resulallah, efendim benim sizin yanınızda dua edecek halim yok fakat Peygamber'in komşu olduğundan dolayı ağlayarak dualarımı anun demişti. Cenab-ı Hak ahirette cennetsin inşallah. Buyurun. <Gülüyor> to leave. <clears throat> Ça vale. Oh, ve rızahullahu aleyhi vezzetleri anlatmak için ali rızalıteler hocam kaldırıyorum. Allah Allah. Allah <Gülüyor> Allah. Elhamdülillah ve ssalatu vesselamü ala resulillah ve ba'h. Allah Allah. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz. <Gülüyor> إِلَّا <hille> ذِكْرِ <zikri> sulaha, كَنْزِلُ <tenzili> الرَّحْمَةِ <rahmi> Salihlerin anıldığı meclislere rahmet iner. Buyuruyorlar. Bu bir rahmet meclisidir. Kardeşimizin okumuş olduğu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak <gülüyor> Estağfirullah فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ enn la uz o ameli am aaminin ku müingunsa sableri onlara icabet etti cevap verdi sizden güzel amel işleyen erkek ve kadın hiçbirinin amelini asla zayi etmem demek ki merhum hoca efendimizin İhlası sebebiyledir ki şu eser onun hizmetlerinin zayi olmadığının ifadesidir. Allah Allah. Elhamdülillah bu bir berekettir. Bir vesileyle de arz etmiştim. Hocamız rahmetullahi aleyh gerçekten imamdı. Çünkü cemaati o zamanda vardı. Şimdi de genişleyerek var. Bu bir bereketin, ihlasın ifadesidir. Cenab-ı Hak bir kulunu severse Cebrail Aleyhisselam'a ben bu kulumu sevdim. Gök ehline söyle onlar da sevsin der. Aynen Cebrail meleklere söyler onlar severler. Bu yer ehline intikal eder. Yer ehli de sever. Bu ivazsız, garazsız bir sevgidir. Dün Elhamdülillah böyle bir merasimi biz Bursa'da rahmetullahi aleyhim imamlık yaptığı Üftade Camii'nde yaptık. Bu merasimi. Orada en kıdemli cemaatinden bir zat vardı. Efendim sizin bir hatıranız yok mu filan dedik de dedi ki biz dedi çok hutbelerini dinledik. O ağlardı biz de ağlardık. Bu da bir ihlasın samimiyetin ifadesi efendim orada Bursa İlahiyat'ta bir doçent kardeşimiz ben dedi Süleymaniye Fatih yurdunda kalıyordum pek sabah namazlarına kalkamazdık tembellik yapardık bir gün bana sabah sırasında rüyamda birisi kalk dedi namaza tembellik yapma Allah Allah bu kimdir bu zat diye hayret ettim dediler ki bugün pazar içinde sohbetine gidelim İstender Paşa'ya ben hoca efendi merhumu tanımazdım bir de baktım ki rüyada bana kalk namaza temellik yapma diyen zati kürüsüde gördüm tabi kerametler keramet haktır fakat asıl olan hocamızın istikametidir sünnet-i seniye üzere yaşadığı kitaplarıyla, haliyle, akvaliyle, hizmetleriyle ortadadır. Hatıralar tabii çoktur. Biz merhum hocamızı 76 yılında tanıma imkanını, fırsatını bulduk. İşte el-amru edep der, kandil gecelerinde, ömrünün son 3 senesinde de devamlı burada pazar sohbetlerini emir üzere böyle ifa etmeye çalıştık. Yani sözü fazla uzatmama burada bir hatırlıyorum bir kandil gecesinde bir büyüklerden birisine demişler ki efendim şu i Muhammed'e bir dua edin de kurtulsun. O büyük zat da buyurmuş ki siz bana Ümmet-i Muhammed'i gösterin de ben onlara kurtulduklarını söyleyeyim. Şimdi bu söz, rahmetullahi aleyhin hoşuna da gitti ama, yani dedi, biz de inşallah yine o ümmettenizdir. O ümmettenizdir. İmidimizi kesmiyoruz, buyurmuşlardı. Allah rahmet eylesin. Çeşitli İslam ülkelerinde, bir şeyde, Brüksel'de Rabıtanın genel sekreteri olan bir zat, işte imam nasıl olmalıdır, mübelli, davetçi nasıl olmalıdır filan diye hocalara ders verirken, efendim dedi hoca, İskenderpaşa Camii imamı Mehmet Muhammed Zahid Efendi gibi olmalıdır diye misal vermişti. Allah rahmet eylesin, fazla söze hacet yok. İşte biz de onun zamanında emir üzere bir iki şeyler söylediğimiz gibi bugün de emir üzere birkaç şey söylemiş olduk. Cenab-ı Hak rahmetullahi aleyhim ve cümle büyüklerimizin başta Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatlerine nail eylesin. Kabirleri, makamları ali olsun inşallah. Züftü Ünal Şadırda'nın senarından beklenmektedir. Şimdi de silsilemiz büyüklerinden Ömer Ziyavuddin Dağustani Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin muhterem oğulları emekli profesör doktor Yusuf Ziya İnatlı Beyefendi konuşacaklardır. Arz ediyorum. Teşekkür ederim. ठीक है Kerem Hazirun. İçinizde rahmetullahu aleyh ile münasebette bulunanlar, ondan teyz alanların içinde en kıdemsizli benim. Kendisinin müridi olma şerefine dahil olmadım. Zahli tedrisinde bulunmadım. Kendisiyle pek çoğunuzun sohbet ettiği süre içinde belki sohbette de bulunmadım. Onun imam olduğu şu miral arkasında onun cemaati de olmadı. Ama içinizde değil belki Türkiye'de kendisini ilk görenlerden biri olmakla müştehirim. Allah. Allah. Kendisi genç bir askerken ben kendisinden 12 veya 13 yaş küçük olarak İstanbul'da bir arada bulunan şerefine nail oldu. <Gülüyor> Rahmetullahi aleyh İstanbul'da bir Osmanlı askeri olarak intibat bölüğünün kaleminde vazife görmekteyken, asker olarak görmekteyken ben fakirde babamın kanatları altında Gümüşhaneli Dergahı'nın şehlere tahsis edilmiş bulunan binasında onun, babamın müridi olduğu bir dönemde kendisiyle tanışma şerefine nail oldu. Rahmetullahi <gülüyor> aleyh. babama intisap etmiş, genç bir asker ve daima sırtında askeri bir elbiseçiyle tekçeye gelen yegane sarıksız kişiydi. Başında kalaba, üstünde askeri ceketi Tekkeye gelir ve babamın kendi komandanından aldığı müsaadeyle bütün namaz vakitlerine gelir ve sonradan bir yıldırım neticesinde yıkılan minaresine çıkar, ezan okur ve dış ezanı okuduktan sonra içeriden iç ezanı okur ve tekkenin sofrasında da bulunurdu. İşte bu dönemlerde ben de gençlik çağına yeni adımını atmak üzere bulunan bir çocuk olarak onunla tanışma şerefine nail oldum. Şöyle ki babam yaşlı bir zat idi. Tekkeye bulunduğumuz, ikamet ettiğimiz binadan gidip gelirken müritlerden biri gelir kendisine yardım ederdi. Bu yardımlar sırasında kendisine en fazla bu yardımını takdim eden kişi de rahmetullahi aleyh. Kapıya gelir, kapıyı çalmaz, tıkırdatmaz, babam kapıdan çıkarken koluna girer veya babam yürüyecek kudreti kendisine bulursa onun arkasından Sema-i Lezzet'le yürüyüşüne devam eder ve babamın makamına kadar götürür. İşte bu dönem içerisinde babamın şeyh olduğu dönem içerisinde ve onun ders verdiği dönemler olurdu. Babam medresetül mütehassisinde ilm-i hadis ve hilafiyat okuturdu. Hilafiyat mütehissiydi. Çok hasta olduğu zamanlarda medresetül mütehassisinin talebeleri de, gelirler ve bizim salonunda ders dinlerlerdi. Tabii burada şunu ifade etmek istiyorum. O zamanın nefretiz müteassifinin talebeleri benim gözümde yaşlı başlı insanlar olarak görünüyordu. Hepsi sakallı, sakallı, yaşlı, yani yaşı bak şey yaparsak 30-35 yaşlarında görünen kişilerdi. Ama onların içerisinde sakalsız ama en genç görünen yine Rahmatullahü aleyhü bulunuyordu. O da onların tahsil durumu, tahsil durumu onlara müsait olmamasına rağmen, o seviyede olmamasına rağmen <gülüyor> medrese eğitimi tahsisin ki bugünkü ifadeyle üniversite üstü bir makam bir e, diploma veren bir olarak karşımıza çıkıyor. Orada gelir dersleri takip ederdi Fahriye. Değerli arkadaşlar bu dönem içerisinde ki hatıralardan bir tanesini bir vesileyle yine söylemiştim. <gülüyor> Sofrada yemek yer hep beraber tekkenin sofrasında geniş bir sinin e, sininin içerisinde diyelim ki ee, pilav, etli pilav konu getirilir. Rahmetullah aleyh çok zayıftı. Çok zayıf bir zat idi. Şimdi tekkenin bu yemekleri yapan zatı Hafız Emin Efendi bir zat. Onun bu zafiyetinden, bu incecik vücudunda o kadar bir testi olurdu ki yemek sofraya gelmeden önce etleri pilavın içine saklar, herkes hücum etmesin ete diye ve onu getirir sofrayı kurduğu zaman Mehmet Efendi'nin bulunduğu yere. Yani kaşığı attığı zaman et çıkacak mutlaka <gülüyor> ve onu şişmanlatacak. Şimdi rahmetullahi aleyh kaşığı daha daldırır da kaşığına et değdiği zaman onu anla bir yüzü kızarırdı biz bilirdik biz mutfakta bu oyunu oynardı kendisine fakat o daha böyle kaşığı daldırır daldırmaz o sertlik etkin sertliği geldiği zaman ne yapar bir yuçuk metre çapında sinir o zafiyetine rağmen zayıflığına rağmen şöyle iki elinden tutar şöyle hafifçe çevirir ...etli kısmı başkasına aktarır. Demin, ama bu zemin efendi... ...tabii orada bir şey... ...şıkartmaz. Bu tarafta... ...o eti bekleyenler var tabi. O eti bekleyenler onu hallederler. yerlerler. Ertesi günü aynı... ...sistemi uygulayacak. Bu sefer kendisine söylerdi. Ya Mehmet efendi... ...bak sana et koydum. Niçin almıyorsun? O başını önüne eğer... ...herkes hakkını alsın... ...Allah verir benim hakkımı... ...Habuz Emin Efendi vermesin derdi... ...ben hiçbir zaman onun oyununda gelmedi. ...bir hatıram da şudur... ...zaman olurdu... ...kendisine rica ederdim... ...ne olur... ...denize de minareye çıkar... ...bir defa da ben yazan okuyayım diye. ...bir iki defa çıktık... ...minarenin göründüğü yer... Yani kıble tarafının sağ tarafı Mustafa Ferzi Efendi'nin oturduğu dairenin katın penceresine denir. Ramazan defatından sonra olan olayı söylüyorum. Beni çıkarttı minareye. Gazetec Görünmeyeyim, Şeyh Efendi'ye görünmeyeyim diye, sen buraya çömel derdi bana. Ben çömelirdim, o yazanımı okur, sonra beraber aşağı inerdik. Minareden etrafı seyretmek çok hoşuma giderdi. Şeyh Efendi namazı kılmak için oradan uzaklaştığı zaman, o zaman ben etrafı seyreder ve büyük güzel kalırdım. Bir defa dedim ki, ezanı ben okuyayım. Peki dedi oku. Kendisi bu sefer şimdi. Ben Allah'a ekber Allah'a ekber diye ezon okmaya başlayınca Şeyh Efendi oradan bana seslendi. Hemen karşımda Şeyh Efendi Mustafa Fevzi Efendi. Ne yapıyorsun dedi. E, bana. Ben de ona yukarıdan yine ezon okuyorum dedim. <Gülüyor> Mustafa Fevzi Efendi oradan gene bana sen akıl vali oldun mu dedi. Ben dedim ki çoktan oldum dedi. Ben bilmiyorum manasını bilmiyorum. Akıl bali olma ne demek. Ben bilmiyorum akıl vali olma. Ama oldu, olmadım dediği de olmadım diyecektim. Oldu dediği için müspet. Konuştuğu için ben de oldum dedim. Peki oku öyleyse dedi. Ezra okudum sen. bir baktım ki rahmetli Mehmet Efendi hayat yitriyor. Çok heyecanlanmış, bizim böyle minareden ve tabii herkes duyuyor. Orada Arnavutların büyük bir hanı vardı. O handa da onlar böyle bizi dinliyorlar. Ne yapıyor Şeyh Efendi ile yukarıdaki minare diye. Şimdi bu hatıralar böyle günlük hatıralardı. Fakat aradan zaman geçti, tekliler kapandı. Birbirlerimizle olan münasebetlerimiz kesildi. Zaman geldi tekke cemaatsiz kaldı. İmamı Koca Aile Efendi'yi başka bir yere tayin ettiler. Ve o binalar Efkat idaresi asla dışa çıkarttı, sattı. Şimdi bu durumda Katma Sultan Camii efendim, metruk bir vaziyete kaldı. Şimdi Fatma Sultan Camii deyince arkadaşlar, genç arkadaşlar var. İsmini duymuşlardır şüphesiz de. Ne olduğunu bilmezler. Kısaca, dikkat cümleyle onu söyleyeyim. Fatma Sultan, üçüncü Ahmet'in kızı. 1704 tarihinde doğmuş bir kız çağız üçüncü Ahmet 1709 tarihinde silahlar Ali Paşa'ya kızını verdi evlendirdi şimdi 1704 tarihinde doğuyor 1709 tarihinde evlendiriyor Kaç yaşında evlendirmiş? Beş yaşında. Silahtar Mehmet Ali Paşa'yı Ali evlendirmiş. Ve büyük bir debdebe santanayla düğünler yapıldı vesaire filan. Efendim. Kırk gün kırk gece Ali Paşa böyle bir genç kızı aldığı için genç kız dediğimiz çocuk yani. Daha beş yaşında çocuk. Ne olduğunu bilmiyor. Efendim. Ve... tabi sembolik olarak öyle diyeceğiz Efendim, evlendirmiş yerler gelmişler. filan tarihin yazdığına göre fakat şanssız bir evlat Fatma Sultan 1709 tarihinde evlendiği Buzat Ali Paşa 1716 yılında Avusturya ile yapılan savaşta orada şehit oluyor Kızcağız on yaşında on 13 yaşına gelmiş. On iki yaşındayken de padişah damat İbrahim Paşa'yla evlendirmiş. Bu kızcağızı, Fatma Sultan'ı. On yaşında. İşte o tarihten sonra damat İbrahim Paşa lale devri biliyorsunuz. Ölale devri sırasında biraz genç kız genç çocuk yaşlı ama işte o ne gördüyse o birkaç yıl içinde görmüş. İşte babası 3. Ahmet o tarihte kızı için kızının ruhunu şad edilsin diye Fatma Sultan canini Bağbali'nin karşısında yapılmış. Babahali'nin karşısında dediğimiz, babali dediğimiz bina da aslında Damat İbrahim Paşa'nın kendi binası, kendi köşkü. Bugün vilayet olan yer Damat İbrahim Paşa'nın köşkü. Ve ayrıca da Damat İbrahim Paşa onun altında daha sonraları defterdarlığın, şey oldu ve polis müdürlüğü oldu. Oraya yine Fatma Sultan adına bir saray yaptırmış. Onun hemen altında. Şimdi sanıyorum oraları hazine, şey, hazine evrak olarak kullanılan binalar olarak. Fatma Sultan bin Üç, 1727 yılında yapılmış bir cami. 1727 yılında Fatma Sultan Camii. Ve 1730 tarihinde de patrona Halil isyanı oluyor. Patronu Halil isyanında babası tahta indiriliyor. Damat İbrahim Paşa patronu Halil tarafından katlediliyor. Ve Fatma Sultan'ın gerek şahsına ait, gerek annesine ait, gerek kocasına ait bütün mallar istiridat ediliyor. Fatma zaruret içine giriyor. O teşhir içinde zavallı Fatma Sultan Kahramdan vefat ediyor. Bir rivayet tarihlerin kaydettiğine göre onu da kızın bahtsızlığı için <gülüyor> şey yapayım. E